يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء القون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم وقد كفروا بما جاء Akum, min al-ḥatti, yuxrjoun al-rasul ve iyyakum, t'u'minu billāh, rabbikum, in kuntum, xurjatum jihāda, in kuntum, xurjatum tı sırrun ilehim bil muvadde ve ana a'lemu bima ihfeytum ve ma a'lemtum ve men yef'alhu ey iman edenler benim de düşmanım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 eğer onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar, ellerini ve dillerini size kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi isterler. Lan tağakum arhamum ve la auladum, yoma al-kiyamet yafsıl binekum. Ve Allah bima Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size asla bir yarar sağlamayacaktır. Allah sizin aranızı ayıracaktır. Allah. Yaptıklarınızı hakkıyla görür. Qad kana t lakum uswatun hasanatun fi İbrahim ve al-lazin ma'hu. İzd qalul l-qumhim. İzd qalul l-qumhim. Inna كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم İlla kavl-i İbrahim'e l-ebîhi le'estagfir lenke ve mâ amliku lek minallâhi min şey'in Gerçekten sizin için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 Bilsin ki Allah müstağnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır. Asallahu en yec'al beynekum ve beyne'llezine adiytum minhum mevedde. Vallahu kadir. Vallahu gafurur rahim. Umudur ki Allah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 Adaletli davrananları sever. İnne ma yanhaakum Allahu anillezina qatilukum fid-din wa akhrajukum min ala ikhrajikum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 أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إن الله أعلم بإيمانهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار فَلا تَرْجِعُوهُمْ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُمْ مَحِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ ودورهم ولا تمسكوا بغصب الكوافر واسالوا ما انفقتم ما ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم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 Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve ifat kum şeyi min azvaj kum ila küffar, faaqaabat faaatu aladin zahabet azvajhum, مثلما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 Ay yehan Nabi, ezaa k al muemnât ibaignâk alaât, ala yüşrîk n bilâh şeyâu, vâla ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يكفرينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك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 Ayyuha ladin, âmanu, la tettwâllo, qawmân qâzib Allahu ʿalayhim, qad yâsû min al-akhirah, qad Ey iman edenler, Allah'ın kendilerine gazab ettiği bir kavimle dostluk etmeyin. Kafirlerin